148. konu, Hazreti Peygamberin Bekir bin Va ile gönderdiği mektubun okunması, Ahmet, Mersd bin Zibyan'dan rivayet ediyor, Mersd bin Zibyan şöyle anlatıyor, bize Hazreti Peygamberden bir mektup geldi, içimizde onu okuyacak kimse yoktu, sonunda Dabiya'dan bir kişi bularak onu okuttuk, mektupta şöyle yazıyordu, Allah'ın Resulünden Bekir bin Va ile, Müslüman olunuz, kurtulunuz.